Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz yeni bir İlmihal programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine programımızda sizlerden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönelteceğiz ve cevaplar almaya gayret göstereceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. İlk sorumuzla programımıza başlıyoruz hocam. Hocam 7 aylık bir kız çocuğum var. Saçını kesip sadakasını vermemiz gerekiyor mu? Cevaplarsanız çok sevinirim demişler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu te'anü aleyhi ve sellem. Ve ba'du. Çocuk doğduğunda ana rahmindeki çocuk üzerinde var olan kıllara akika ismi verilir. Ve bir haftalık olduğunda çocuğun ismi verildikten sonra bu kıllar yani saçlar kesilir ve bunların ağırlığınca altın veya gümüş tasattük edilir. Ve bu çocuk için de Allah rızası için kurban kesilir. Bu kurbana da Akika ismi verilmiştir. Evet hocam. Ancak bu Hanefi mezhebine göre müstehaptır. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Akika tabirinin kullanılmaması, nesike tabirinin kullanılmasından bahsediyor. Zira Akika Arapça kök itibariyle anne babaya isyan etme manasında ee, o yüzden bu şekilde karıştırılma ihtimaline binaen nesike tabiinin kullanılmasından bahsediliyor. Dolayısıyla buna nesike kurbanı da denilmiştir. Evet. Ee, bu çocuk bulu gelinceye kadar yani bulu öncesine kadar e, bu işlem yapılabilir, kurbanı kesilebilir. E, ama bu farz değil. Hatta Hanefilerde sünnet dahi değildir, müstehaptır. Evet. Ee, i̇mkanı olan kimse şükür mahiyetinde bunu keser. Ee, ve dediğimiz gibi işte taşların ağırlınca da altın veya gümüş e, imkan nispetince tasaddukta bulunur. Evet hocam. Ama böyle bir mecburiyeti yoktur. Hı hı. E, yapması ise güzel bir şeydir. E, hatta kurbanla alakalı ki bu cahiliye döneminde yani İslamiyet gelmeden önce de var olan bir sistemiydi. Şu kadar var ki erkek çocukları için e, kesiliyor, kız çocukları için hı hı. kesilmiyor idi. Oysa İslamiyet geldikten sonra kız ve erkek ayrımı yapmaksızın şükür mahiyetinde kurban kesilmenin müstaplılığı veya sünnetliliği ifade edilmiştir. Ancak iki erkek çocuk olması durumunda iki tanenin kesilmesi, kız çocuk olması durumunda bir tanenin kesilmesinden evet. de bahsedilir. Yine bu kesilen kurbanın kemiklerinin kırılmaması, işte çocuğun sağlıklı olmasına, sıhhatli olmasına bir nevi tefayülde bulunulması, da evet. bazıları da kırılır ki kibirli ve gururlu olmasın diye. Evet. O yüzden bu iki niyette barındırarak yani çocuk varsalım erkek çocuğu olduysa evet. kişinin evet. iki kurban keserse birinde işte kemiklerini kırdırır ki e nefsi kırılması, evet. gururlu olmaması. Diğerinde ise sağlıklı olması hasebiyle olsun diye, olsun niyetiyle de kırdırılmaması. Ama evet. dediğimiz gibi bunlar gerekli olan şeyler değildir. Ancak müstahaptır, güzel olan şeylerdir. Yapılırsa hoş karşılanır, İslamiyet'te var olan şeylerdir. Evet hocam. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz hocam. Ben Kur'an kursu öğreticisiyim. Benim maaşımı veren banka bana promosyon parası verdi. Bu parayı kanser hastası olan kız kardeşim için ya da ee, İmam Hatip Yurdu'nda yatılı okuyan erkek kardeşim için kullanabilir miyim diye sormuş olacağım. Genel manasında promosyon dediğimiz olay e, bankaların işverenlerle yapmış olduğu anlaşma neticesiyle verdikleri mebladır. Evet, hocam. Daha önceleri bunu işverenler ile e, bankalar kendi aralarında yaptıktan sonra bu anlaşmayı işverenler kendileri alıyordu. Hı. Yani söz gelimi diyelim ki bir e, kurum, devlet kurumu, işte bu müftülük olabilir veya işte bir firma olabilir neyse. Evet. Banka üzerinden anlaşma yapıyor. Diyor ki ben memurlarıma maaş vereceğim. Sizin üzerinden vereceğim. Siz bana ne vereceksiniz bu manada? Onlar belli bir rakam veriyorlardı. Hatta bu manada ihale dahi yapılabiliyordu. Hangisi yüksek rakamı veriyorsa ondan onun üzerinden maaşlar yatırılıyor. Ancak bildiğim kadarıyla herhalde bir 200 sene öncesine kadar bu böyle devam ederken 200 sene Önce e, bu işlem yani o para e, kuruma değil de direktmen evet. memurlara yansıtıldı. Hı hı. Ama neticede bir akit tarzında yapılmasa ise bile veyahut da böyle olmasa dahi bir hediye şeklinde de olsa e, bu ekser kazancı haram olan bir kurumun yapacağı bir hediyedir. E, ne olursa olsun bunu kişi kendi şahsında kullanmaması gerekir. Evet. Bankada bırakması da uygun değildir. Çünkü kendi iradesiyle oluşmuş bir işlem değildir neticede. Hı hı. Bunu bankadan alır, kendi şahsında kullanmaz, fakirlere verebilir. Evet. Ee, bahsettiği gibi kardeşi veya abisi veya yeğeni fakirse, muhtaçlarsa bunları da bu manada bunu vermesinde bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuzla devam ediyoruz hocam. Son rekatta imama yetişen kişi cemaati yakalamış olur mu? Ee, bir kimse imam daha henüz selam vermeden, namazdan daha çıkmamış iken İmam Efendi'ye yetişecek olursa bu kimsenin cemaat sevabı alacağını kitaplarımız ifade etmiştir. Şu kadar var ki bu insan o namazı cemaatle kılmış olmaz. Diyeceksiniz ki arada nasıl bir fark vardır? Diyelim ki bu kişi söz gelimi bir nezirde bulunmuş olsa, bir adakta bulunmuş olsa, işte ben öğle namazını cemaatle kılarsam şöyle şöyle olsun demiş ise, ve bu şekilde öğle namazını cemaate son anda yetişecek olsa bu kişinin nezli yerine gelmiş olmaz. Yani çünkü o namazı cemaatle kılmış olmadı. Ama bunun yanı sıra cemaate son anda dahi yetişmiş olsa cemaat sevabını alacaktır. Cemaat faziletini alacaktır. Yani cemaate yetişmiş olur ama namazını cemaatle kılmış olmaz. Bunun sadece hukuksal olarak bir farklılığı olacaktır ki bununla alakalı da yine bizim kadim kitaplarımıza İmam Muhammed'den nakledilen işte ben cemaatle namazı kılarsam işte o dönem için köle azat olsun veya hanımın boş olsun gibi ifade kullanmışsa ve bu şekilde cemaat yetişmişse şart tahakkuk etmediğinden meşrutta tahakkuk etmeyecek hanımı boş olmayacak deniyor ama fazilet açısından bakıldığı zaman da Cemaatlik bu kişi cemaat olacak. faziletini almış olacaktır evet hocam bir de bu cemaat hani yetişiyoruz ya hocam ee, nerede yetiştiğimiz anlan itibaren rükuda mı veya secdede hani yetişirsek o rekat sayılır mı Evet. Veya sayılmaz mı? Onu bu, da konuda, bir bu konuda itibar eğer e, o rekatı yetiştiğimiz rükuda imam efendiye yetişmişsek evet. rükudan kalkmadan önce imam ile beraber olmuş isek o rekatı yakalamış kabul ediyoruz. Ondan sonraki namazlarımızı onunla beraber devam edeceğiz. Evet. Ama eğer rükuda imamı yetişememişsek o rekat kaçmıştır. Ee, i̇mam efendi ile beraber namazı kıldıktan sonra imam selam verdikten sonra kişi ayağa kalkar kaçırdığı kaç rekat varsa onları da tamamlayabiliriz. Evet hocam. Evet ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımıza devam ediyoruz. Eşimin dedesi 97 yılında vefat etmiş. Babaannesi malları bölüştürmemiş. Sonra eşimin babası vefat etti. Daha sonra da babaanne vefat etti. Babaanne dedenin parasının bir kısmının üstüne kendi parasını ekleyerek bir kısmını vadesiz bir fona yatırmış hocam. Fon caiz midir diye sormuşlar bu arada fon faiz midir diye sormuşlar. Bu para üç oğluna, bir kızına, üç torun yani vefat eden kızdan evlattan ve iki torun olmak üzere banka tarafından pay edildi. Bu paranın hükmü nedir? Eşim bu mirastan almalı mıdır? Almalıysa bu paranın fon kısmı helal midir? Değilse ne yapmalı diye sormuşlar. Şimdi e, suale baktığımız zaman üç nesil geçmiş. Evet. Yani kişi vefat etmiş, mal taksim edilmemiş. Daha sonradan biri daha vefat ediyor. Aradan belli bir zaman sonra biri daha vefat Hı. ediyor. Ve bu şekilde mal taksiminden bahsediyorum. İkinci olarak da o paranın belli fonlarda değerlendirilmesi. Evet. Tabii bu fonlar faizle iştigal eden e, fonlar ise ki bunların e, %90'ı zaten bu şekildedir. Hı hı. Dolayısıyla biz bunların zaten caiz olmadığını söylüyoruz. Evet. Hı hı. Ancak burada e, feraiz itibariyle yani miras hukuku açısından baktığımız zaman kime ne kaldığının tespit edilebilmesi için bu kişiyle yüzde görüşülmesi gerekir. Hı. Çünkü onun vereceği doğrultta Yani işte babaanne vefat ettiği zaman kimler vardı? Önce onların hisseleri tespit edilecek. Evet. Sonra onlardan işte dede vefat ettiği zaman geriye kimler kaldı? Ondan sonraki hisse tespit edilerek bu şekilde geriye dönük zamanımıza kadar malın taksimi yapılmalıdır. Evet. Fetva da zaten şahsa münhasırdır. Yani birebir karşılıklı olarak kişinin soracağı suale göre cevap verilmelidir. Evet hocam. Bizim buradaki yaptığımız uygulamada ise daha fazla dikkat ederseniz sorularınıza net caizdir veya değildir cevap verme yerine meseleyi biraz daha detaylandırmak istiyoruz ki dinleyenler ona göre meselenin fıkhi boyutunu öğrensinler diye. Yoksa şahsa münhasırda fetvada değişebilir. Yani A şahsına verilen fetva ile B şahsına verilen fetva aynı olmayabilir. Görüntü itibariyle sual aynı sual gibi olmuş olabilir. Aynı meseleymiş gibi de anlaşılabilir. Ancak orada ufacık bir ayrıntı vardır. O ayrıntıdan dolayı Cevapta ciddi manada bir değişiklik olabilir. O yüzden bu kardeşimize bizim tavsiyemiz bizim İsmail Han'ın fetva hattı vardır ki 444-47-71. Evet. Burada bizim 6 tane ihtisasan yetişme arkadaşlarımız vardır. Hı hı. Bu konuda ehillerdir. 1 ile 5 arası pazar günleri hariç her daim bakıyorlar. Telefonlara gelen telefonlara cevap vermeye gayret evet, ediyorlar. Hocam. Bu karşılaşımize de tavsiyemiz burayı arasın. E, bu numaradan e, burada fetva hattına ulaşsın e, ki onlar zaten eğer cevap veremeyecek bir durum olursa ya teyhir ediyorlar. Biz oradaysak bize havale ediyorlar. Evet. E, bu şekilde müşavereli bir şekilde cevap verilmeye gayret ediyor. E, bunu tavsiye ederiz. Çünkü burada dediğimiz gibi bazı detaylar olması gerekir. Evet. E, kişi öldüğü zaman kimler kaldı onlar tespit edilecek. Onların hisseleri verildikten sonra onlar için de ölen kimdir? Onun Ondan sonra kalanlarda nasıl taksim edilecek bu şekilde bir hesap yapılması gerekir. Bu da karşılıklı konuşmayla alakalıdır. Evet. O yüzden bu fetva hattını arasınlar. Oradaki arkadaşlarımız ile inşallah görüsünler. 1 ile 5 arası 444-47-71 numaralıyı evet. ararlarsa. Burada Başına verilmekte. herhangi bir alan kodu falan girmeden direkt arayacak. Zaten aradıkları zaman orada fetva hattı için herhalde bazı tuşlamalardan bahsedilecek. Evet, evet bu şekilde namaz vakti de değil ise nasip olursa oradaki arkadaşlar cevap verecek. Çok acil sorular da oluyor çünkü hocam gelen maillerimiz arasında acilen cevap istiyorum diye. Evet. Onlar da bu konuda yine fetva hattını arayabilirler çok acil olduğu zaman. Bir de sadece mail adresinden biz efendim sorularımızı alıyoruz. Facebook veya Twitter üzerinden. Sorularımızı almıyoruz. Sadece mail adresimize ilmihaletlaligultv.com.tr adresinden bizlere sorularını izleyenlerimiz gönderebilirler. Bir de şöyle bir şey bana bir arkadaşlar söyledi. İşte bizim internet sistemimizin olduğu veya da işte Facebook sayfamızın olduğu veya Hı -hı. Twitter hesabımızın olduğu oralara bazı sorular gönderildiklerinden bahsediliyor. Oysa benim şahsımın adına internette hiçbir şeyim yok. Bunu evet. daha önceden de defalarca dillendirmiş idim. Belki adımıza birçok sayfa açılmış olabilir, birçok hesap açılmış olabilir ama bunun benim şahsımla hiçbir bağlantısı yok. O yüzden oraya gelen suallere görmüyorum, bilmiyorum. Birileri benim adıma da cevap veriyorsa bu cevabı ben vermiş olmuyorum. Evet. Bunu da dillendirmek isterim. Hocamızın cevap verdiği kısım? Bir burası değil mi hocam? Yani olarak söylediğim evet. buradandır. Bir de fetva hattında evet. bulunduğum esnada da orada telefonla da e, cevap vermeye gayret edebiliyoruz. O yüzden e, men ağzımızdan e, duyulmayan, e, nispet edilen özellikle sorulara e, yazılı bir cevap verme e, şeyimiz yok, durumumuz da yok. Evet. O yüzden bu şekilde bir soruya yazılı bir cevap varsa da onu direkt bize nispet etme yerine fetva hattını arasınlar. Oradaki arkadaşlara bu mesele sual edilsin. Evet. Daha sıhatlı olur. Şimdi ciddi manada güzel bir hizmet de oluyor ki bu birkaç gün önce aylık raporu oradaki arkadaşlardan istediğimde bu ay için 7 bin kişiye hizmet verildiğini Maşallah. öğrendik. Evet. ki Bu ciddi bir rakam. Gerçi biraz yorucu oluyor çünkü 5 telefon her daim birileri tarafından konuşuldu halde cevap verildi halde hı hı. kuyruk diye tabir ettiğim sistemde 6-7 kişi belki 10 kişiye kadar birikebiliyor. Evet. Tabi onların bir kısmı belki beklemekten sıkılarak da düşenler de oluyor. Gönül ister ki herkese cevap verilebilsin. Ama inşallah Rabbim muvaffak ederse de Anladım. bu sayıyı artırmaya da gayret edeceğiz inşallah. Bence sevindirici bir taraf var hocam. İnsanlar artık fetva sormaya başladı. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Evet. Ama şu an itibariyle elhamdülillah güzelce insanlar elhamdülillah. bilinçlenmeye başladı. Sorularını da soruyorlar. Çok şükür. Bu arada bir konu daha var hocam. Sizinle program yaptığımız için yani sizin bilginizin aynısının bende olduğunu zannediyorlar benim yani bu konularla ilgili herhangi bir bilgim yok. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Kıymetli izleyenimiz çünkü bazen internet üzerinden de bana soru gönderiyorlar veya bir yerde işte sohbet ortamında olduğumuz zaman hocam da hitap ediyorlar. Mahcup oluyoruz. Çünkü yani hocalık makamı farklı bir kısım hocam. İlim gerektiren bir kısım. Bizim böyle bir ilmimiz yok. Onun için de hocalarımız varken bize böyle bir e, konuda hoca denmesi e, hocalarımıza karşı ben e, bir hakaret olarak görüyorum. Onun için buradan da tekrar izleyenlerimize bunu hatırlatmış olun. Ben sadece hocamıza gelen sorularınızı yönlendiriyorum efendim. E, değerli hocam da ilmiyle bu sorularımızı cevaplıyor. Bir başka sorumuza devam ediyoruz hocam. Benim oruç konusu hakkında bir sualim olacak. 2009 yılında böbrek nakli oldum. Halen ve ömür boyu kullanmam gereken ilaçlarım var. Ayrıca bu ilaçlar bağışıklık sistemini baskı altında tuttuğu için enfeksiyon açısından yüksek risk taşıyan bir kişi. Bildiğiniz üzere böbrek nakli olduğu için vücudun susuz kalması veya zayıf düşmesi durumunda böbreği kaybetme riski mevcut. Bu durumdan dolayı oruç tutmuyorum uzun zamandır. Her yıl için fidyesini veriyorum. Oruç tutmam gerekli mi diyorlar hocam. Oruç bir ibadettir. Bedeni bir ibadettir. Ancak İslamiyet'te zorluk yoktur. Zorluk kaldırılmıştır. Bu manadaki ayet-i de ifade edildiği üzere eğer oruç tutabilecek takatta değil ise ki hastalık nedeniyle ki bahse konu olan Kardeşimizde de dediği gibi böbrek hastasıyım hmm. diyor. Böbrek hastalarının ciddi manada su tüketmesi evet. gerekir. Tüketmemeleri durumunda böbreğinin kaybedilmesi, bu da diyaliz dediğimiz sisteme girmesi ki bu da hayatının bir bölümünün hatta büyük bir bölümünün bir nevi makine altında geçmesinden kaynaklanır. Evet. Eğer böyle bir sıkıntı ciddi manada varsa bu kişi oruç tutmayacaktır. Ancak tutamadığı her bir gün içinde fidye verecektir. Maddi imkanı evet. yerindeyse fidye Hı. verecek imkana sahipse hatta böyle bir imkanı da yoksa yapılacak hiçbir şey yoktur. Çünkü niyetin mümin hayrun min amelihi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. Müminin niyeti daha evet. hayırlıdır. Yani ben sağlıklı olsaydım bu orucu illa tutacaktım bu niyette oluyor ise kişi. Ondan sonra maddi imkanım olsaydı fidyesini de verecektim. Buna rağmen olmadığından dolayı veremiyorum. Gerçekten hmm. samimiyet açısından böyle bir samimiyet içindeyse bu kişi yapılacak bir şey yoktur. Mevla Teala Hazretleri bundan dolayı onu muahkaza edecek denmez. Ama sıralamasında oruç tutma imkanı olan tutacak. Tutma imkanı olmayan fidye, fidye verecek. verecek. Fidye de veremiyorsa yapılacak bir şey olmayacaktır. Dua edecek inşallah. Evet. i̇nşallah. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Ee, yine aynı kardeşimizin böbreğini bana abim verdi din açıdan bu durumun organ bağışının bir sakıncası var mı? Biz bu işi yaptırdık bir kere sakıncası varsa Allah bizi affetsin ee, abimle vebale girdim bu konuda diyor böbrek nakli konusunda. Anladım şimdi organ nakli konusunda daha önceki konuşmalarımızda da ifade ettiğim üzere üç kısımla ayrılıyor. Birincisi kişinin kendi organının kendisine nakledilmesi. Yani söz gelim işte kalp damarınız değişecek, ayağınızdan bir damar alınıyor, oraya takılıyor. Evet. Bypass dedikleri evet. olay. Veyahut da vücudunuzun herhangi bir bölümü yanıyor. İşte bir bölümünüzden bir kabayet parçası alınıyor, oraya yama yapılıyor. Evet. Bu bir organ naklidir ama kişinin kendinden kendine naklidir. Buna izin veriliyor. Bu birinci evet. kısım. İkincisi canlıcan canlıya verilen organdır ki kan bunlardandır. Evet. Kan nakli dediğimiz, kan verme. Veya bahsede konu olan kardeşimizin sorduğu işte böbrek nakli. Burada da belli şartlar vardır. İşte organ verildiği zaman bu mukabilde bir bedel alınmamalıdır. Evet. Çünkü organ insanın şahsi bir mülkiyet olarak değerlendirilmez. Bedel mukabilinde, para mukabilinde satışa konu olabilecek bir şey. Yani bu vücut şey, benim. Ben istediğim gibi kullanabilirim. değil Diyemezsin. Yani, evet. Dolayısıyla bu manada böyle bir bedel alınması caiz olmaz. Bir de gerçekten organı veren kimseye zarar olmayacağı gibi organı alacak olan kimseye de fayda vereceği en azından uzman tabipler tarafından da tespit edilmesi gerekir. Evet. ki Zaten bildiğimiz kadarıyla da bu cehvel kalem yapılan bir olay değil. İlla ki bunun belli kriterleri, belli e, şeyleri işlemleri vardır. Evet. E, bu şekilde olursa e, bir de üçüncü bir şart önemli bir şart organı vereceğiniz kişinin de din düşmanlığı yapmaması hmm, gerekir. Evet. Bu da önemlidir. E, çünkü neticede buna siz yardımcı oluyorsunuz. Siz onun hayatında bir nevi destekçisi hmm. olmuş oluyorsunuz. O yüzden insan ister ki dindar bir kişiye e, en azından din düşmanı olmayan bir kimseye Böyle bir yardımda bulunmamız gerekir. Bu şartlara haiz ise kişinin canlıdan canlıya organında ulema fetva vermektedir. Bu konuda da zaten kardeşimden böbrek aldım diyor. Evet. O da hayatta ben de hayattayım ve inşallah Rabbim şifa verir. Amin, bu şekilde de hayatını idam ettiriyor. Evet. Bunda da bir sakınca yoktur. Ulema en azından bu manada fetva veriyor. Evet. Üçüncü kısım ise ölüden canlıya nakil dediğimiz ki Hı. organ bağışı diye tabir ediliyor. Ya bu biraz sıkıntılı süreçtir yani çünkü yüz nakli yapılıyor. Sadece yüz değil birçok evet, bir etkeni şey. vardır bunun. Bu şimdi ölü diye tabir ettiğimiz aslında tıbbi ölümdür. Yani birçoğumuzun cebinde ehliyetimiz vardır. Ehliyetlerimizin arka tarafının üst tarafına bakacak olursak orada tıp ben hayatıma son verdiğim zaman ifadesi vardır. Evet. Yani kişi öldüğü zaman organlarının işe yarayabilmesi için hakiki ölüm değil tıbbi ölüm olması gerekir. Çünkü hakiki ölümde organların işlevi İşi tamamıyla bitiyor. nihayete ermiş olacağından bir işe yaramayacaktır. Hı hı. Peki tıbbi ölüm nedir? Tıbbi ölüm beynin iflas etmesidir. Yani kalp henüz daha hala da fonksiyonlarını yitirmemiştir, kalp hala da atmaya devam ediyordur ama beyin iflas etmiştir ve tıbben bu kişi öldü tabirini kullanılmıştır hı hı. ve bu saatte bu kişinin organları oldum, diyor Oysa İslam fıkhına göre kâlimlerin çoğunluğun görüşü üzerine olan bir kimse öldü denilebilmesi işte ölüm ahkamının ona cari olabilmesi işte malının veraset yoluyla varislere intikali, tekvim ve teçhizatı, işte defni vesaire bunlar hakiki ölüm olacaktır. Hakiki ölüm ise hem beynin hem de kalbin nihayete ermesiyle, işlevini nihayete erdirmesiyle olacaktır. Dolayısıyla tıbbı ölüm diye tabir ettikleri ölüm gerçek manada bir ölüm olmayacağından dolayı ölüden nakil veya organ bağışı diye tabir ettiğimizi pek sıcak bakmıyoruz. Bunun evet. doğru olmadığını, caiz olmadığını söylüyoruz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam edeceğiz hocam. Bu arada kıymetli de yine ilmihaletlaligultv.com.tr adresinden bizlere sorularını gönderebilirler. Mehir i nedir bu konuda? Biz nikah işimle herhangi bir miktar belirlemedik. Ne yapmalıyız? E, zekat nasıl farz olur? Bu konuda benim birikmiş param var. E, 2014'ün 11. ayı tarihi itibariyle 7000 TL'yi buldu. Zekatımı ne zaman vermeliyim diye sormuşlar hocam. Şimdi birinci sualinde mehir önce nedir? Bunu tespit evet. etmemiz gerekir. Mehir... İslam hukukuna göre nikah akdinin gereğidir. Yani bir erkek bir bayan ile nikahlandıkları zaman bunun neticesi olarak o erkeğin o kadına belli bir miktarda vereceği bir mal vardır. Vereceği bir değer vardır. Buna da mehir tabiri kullanılır. Evet. bu akit esnasında konuşulur ise ki buna mehri müsemma denir akit esnasında konuşulmamış ise ve ee ilk beraberlik olmadan önce de bir konuşma olmamış ise hı hı. bu sefer mehri misil dediğimiz bu kadının ee baba tarafından kendi gibi akranlarının evlenmiş olduğu mehir miktarı ne ise o kadar hı. bir mehiri erkek hanımına vermekte mükellef olacaktır evet. ancak kadın ee bu mehrini, mehir alacağını kocasına bağışlayabilir e, hibe edebilir veya aldıktan sonra başka bir şekilde tasarrufta da bulunabilir. Hmm. Bu kadının hür iradesinde olan bir işlemdir. Bunun müeccel veya muaccel diye tabir edilmesi e, Arapça bir tabirdir. Peşin ve vadeli demektir. Muaccel demek peşin demek, evet. müeccel demek vadeli demektir. Hı hı. E, genelde bizim örfümüzde nikah anında belli bir miktarının peşin olması, belli bir miktarını ise vadeli olması yani sonradan verilmesi, evlilik süreci devam ettiği sürece verilmesi. Hatta bu zaman zarfında eşlerin kendi aralarındaki diyalog doğrultusunda e, belki de kadın bundan feragat ederek kocasına bunu birçokları da bağışlamış olanları evet. da vardır. Ama bağışlamak mecburiyetinde de değildir. Hı hı. O yüzden bu kardeşimiz mehir konuşulmamış anladığım kadarıyla evet. bu nikahın sıhhatına zarar vermez yani nikah yine sahiptir. Hatta mehir külliyen e, konuş yani defedilmiş olsa da mehirsiz evlenme şartı ile olsa da nikah yine sahiptir. Hmm. Ama dediğimiz gibi mehir misil yani kadının baba tarafından kendi gibi akranlarının ne kadar bir mehir ile evlendiği o kadar bir miktar evet. e, kocasının hanımına vermekte mükellefiyeti vardır. E, bu şekilde e, mehir borç yine borçtur. Hocam burada bir şey soracağım. Hani dediniz ya eşi kocasına bu mihrini e, tamamen bağışlayabilir diye. Bu kadın yani mihrini eline alması gerekir mi? Yoksa laf olarak söylediği anda yeterli midir bu? Şöyle söyleyeyim. Yani zekat be. gibi hani eline vermek gerekir. Şöyle söyleyeyim mehir kadının alacağıdır. Evet. Bir alacak ise alacaklı tarafından borçlusuna ibra edilebilir, iskat edilebilir. Hı -hı. Yani ben senden alacağımı ben sana iskat ettim, düşürdüm. Onu Hı -hı. ben senden istemiyorum deme hakkına kişi sahiptir. Karşı taraf bunun hılafına dair bir söylemde bulunmadıktan sonra yani bunu kabul etmesine gerek yok ama bunun hılafına dair ben kabul etmiyorum da demedikten sonra bu borç düşmüş olur. Evet zekat gibi derken zekatta farklılık vardır zekatta temlik şartı vardır yani karşı tarafın eline mülk etmek vardır dolayısıyla iskat tariki ile zekat olmaz yani bir fakirden 10 TL alacağınız var varsayım olarak söylüyorum. Ee, siz onu zekatınıza saymak istiyorsunuz. Ben onu zekatıma sayarak düşürdüm deseniz bu zekat olmaz. Evet. Ee, tamam borcunuz düşmüş olur artık alacağınız kalmaz ama o alacağınızı zekat haninizden düşemezsin. Hmm. Çünkü zekatta temlik dediğimiz evet. ele mülk etme vardır. Evet, o yüzden e, kadının mehrini almakta illa ki fiziksel olarak elini alması şart değildir. Evet. Almadan da bu mehrini iskat edebilir. Tıpkı diğer alacaklarını kişinin borç düşürmesi gibi değerlendirilebilir. Diğer sualde ise kardeşimiz zekatı nasıl hesaplayacağım diyor. Zekat normalde genel olarak baktığımız zaman aslında zekat sadece paranın zekatı değildir. Evet. Dört kalem malda inceleniyor. İşte toprak mahsulleri arazi mahsulleri ki öşür dediğimiz ee, işte sulamasını kişi kendisi yapıyorsa e, 20'de 1, sulamasını ekser olarak kendisi değil de yağmur veya başka bir şekilde yani masrafsız sulanıyorsa 10'da e, 1 oranında verilmesi. E, i̇kincisi hayvan dediğimiz yaylım hayvanları, saimi hayvanların zekatı bunlarda da belli oranlar vardır. İşte şu şu limitler arasında bu kadar verilecek. E, ikinci, üçüncüsü olarak da oruzu ticare dediğimiz e, ticaret malları yani al alsat yaptığı veyahut da parası varsa bu manadaki para bunlarda da evet. belli bir nisaba ulaştığı zamanda yüzde iki buçuğunun verilmesi yani kırkta birinin verilmesi. Evet. Dördüncü ise araziden çıkacak olan madenlerin zekatı geri kaz dediğimiz olay. Ama genelde halk aramızda zekat tabiri kullanıldığı zaman ya arazi mahsürüdür çoğunluk itibariyle veyahut da daha yaygın olan özellikle İstanbul'da ticari mal bir de paranın zekatı altın evet. gümüşün zekatı burada da nisaba ulaşması nisapta işte 86'dan 96 gram arası evet. bu ağırlık birimlerinde arpadan ölçüldüğünden dolayı bazı evet. farklılıklar oluşmuştur ama ortalama olarak işte bu Ömer Rasulümin'in ifadesi herhalde 96 gram olsa gerek evet. bu kadar bir miktar paraya veya bu miktarda altın veya gümüşe veya ticari bir mala kişi sahip olduğu tarihe e, tespit edecek. Üzerinden bir sene geçtikten sonra hı hı. bu kadar bir miktar üzerine. Evet. velek ki bu artış olsa bile yani diyelim ki nisap 100 TL olduğunu kabul edelim. 100 TL'ye Ocak bir de Ramazan bir de sahip olduk. Bunun hesabını da hicri yapmak lazım. Miladi de değil. Evet. Yani yıl dönümü hicri olarak bakılması Hı -hı. gerekir. İşte varsayalım Ramazan'ın 5'inde bu kadar bir mala sahip oldunuz. Ramazan'ın 4'ü Ramazan dördü geldi. Ramazan'ın 4'ünde yine 100 TL'niz var ama bir 100 lira daha buldunuz. Bir yerden 100 lira daha size Hı -hı. geldi. Ramazan'ın 5'inde 200 lira olarak girdiyseniz siz zekatınızı 200 lira üzerinden vereceksiniz. Evet. Yani demeyeceksiniz ki benim bir yani 100 lira üzerinden geçti öteki 100 liradan daha henüz bir gün geçti onun için ayrı bir sene geçmesine gerek, gerek. vardır denilmez. Evet. Nisabın üzerinden sene geçmesi gerekir yoksa her bir beden üzerinden geçmesi gerekmez. Bu şekilde olduğu zaman borçlarınız varsa borçlar çıkartılır alacaklar varsa alacaklar eklenir ve nisaptan da aşağı düşmüyorsa hı hı. bunun %2,5'luk oranı yani 40'ta %1 oranı verilmesi gerekir bu şekilde hareket edilecek Evet hocam şimdi rejiden gelen bir sorumuz da var mehirle ilgili. Umre ve hac da deniyor şey olur mu? Mehir olarak sayılır mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mehir mali bir bedeldir. Mali bir bedel olduğu için mal olması gerekir. Ümreye getirmek veya hacca getirmek evet. bir menfaattir. Dolayısıyla bizatihi hac veya ümre mehir olarak değil ama bunların bedeli mehir olarak konuşulabilir. Yani varsayalım bir hac ne kadardır? Şu kadar mebladır. Hmm. Bu kadar bir meblağı sana mehir olarak takdir ettik. Hani beni hac umreye götüreceksin diye bu şekilde olmaz. olmaz yani evet. Kur'an-ı Kerim öğretmek üzere işte bana fıkıh öğretmek üzere veya bana ders vermek şekliyle dediğimiz menfaata tahallük eden hmm. şeylerden mehir olmaz. Çünkü neticede bu bir ivazdır. Bir mali bir ivaz evet. olması gerekir. O yüzden bunların mukamındaki bedelden bahsedilmesi gerekir. Yani hmm. hacca getirmek, umreye getirmek mehir olmaz ama hac bedeli kaç paraysa onu mehir olarak vereceğim evet. veya umre bedeli kaç paraysa onu mehir olarak vereceğim diyebilir. Ama şöyle de olabilir. Diyelim ki mehir olarak bir rakamdan bahsedildi ve anlaşıldı. Daha sonradan kadın diyebilir ki beni sen Ümre'ye getir ben ondan feragat edeceğim. Evet. Beni hacca getir ben o rakamdan feragat edeceğim. Yani Velev ki o rakam hac bedeninden daha fazla olsa bile. Yani bu şekilde olabilir ama evvel emirde hacca getirmek benim mehrim olsun şeklinde olmaz. Evet hocam. Şimdi kısa bir ara vereceğiz hocam. Aranın evet. ardından inşallah yine kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. İnşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde yeniden burada olacağız. Sizler de yine sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. kıymetli izleyenlerimiz kısa bir alanın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Kıymetli Fatih Kalender hocamla programımıza devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz sizlerden gelen e, camiye girdiğimde herkes namaz kılıyordu. Ben de farzı kaçırdım zannettim. Tek başıma farza durdum. Bir müddet sonra gamet getirildi. Ben namazımı devam ettim. Doğru mu yaptım diye sormuşlar hocam. Bir kimse misal üzerinden gidelim. Diyelim ki öğle namazını farzını kılıyorsunuz. Evet. Ee, namaza başladınız ve belli bir zaman sonra farza durulmak üzere kamet getirildi. Ee, anladınız ki cemaatte o evet. namaz kılınacak. Burada şöyle bir kuraldan bahsedilir. Eğer bu kimse ilk rekatı secde ile kayıtlamamışsa yani daha henüz birinci rekatın secdesini yapmamışsa derhal namazını keser yani namazdan çıkar ve imama iktidar ederek o evet. namazı cemaatle kılar. Ancak birinci rekatı secde ile kayıtlamışsa yani birinci rekatın secdesini yapmışsa bu namazını kesmeyecektir. O namazı iki rekata tamamlayacak. İki rekata tamamladıktan sonra selam verecek. Namazdan çıkacak. O namaz onun için nafile olacaktır. Sonra imam uyarak öğle namazının farzını eda edecektir. Ancak kişi ikinci rekatı kıldıktan sonra üçüncü rekata kalkmış ise bu durumda kamet getirilmişse hı hı. tıpkı ilk rekatta olduğu gibi bu sefer üçüncü rekatı secdeyle kayıtlamamışsa yine namazını bozar. E, namazdan çıkar hı hı. ve imama uyar. Ama üçüncü rekatı secdeyle kayıtlamışsa artık ya. yapacak bir şey yoktur. O namazı dörde tamamlar hı hı. ve bu şekilde öğle namazının farzını münferiden yani tek başına kılmış olur. Peki sonra cemaate uyar mı? Bakılır eğer o namaz... Öyle bir namaz ki ondan sonra nafile olarak kılma imkanımız var. Ki misalimiz öyle namazıydı. Öyle namazında farzdan sonra kişi nafile olarak namaz kılabilir. Böyle bir durumda o zaman imama uyar ama uymuş olduğu o namaz nafile niteliğinde olacaktır. Hı hı. Çünkü ilk kılmış olduğu edadır. İkinci kılmış olduğu ise nafiledir. Biz onu kaza diye biliyorduk hocam. Hatta geçen gün sizinle de konuşmuştuk bu konuyu. Hani... İnsan farzını kızım Biri gelir işte bana cemaat olur musun? Ha, olurum benim de kaza yerine geçsin diyor mesela. Evet. Bunu da bu yanlış anlaşılmayı da kaldırmış, kaldırmış olalım. olalım. Çünkü evet. kaza namazlarında hmm. imam ile cemaatte ittihat şartı vardır. Sadece kaza değil. Hanefi mezhebine göre bütün namazlarda imam ile cemaatin aynı namazı kılması gerekir. Evet. Yani siz öğle namazını eda olarak kılarken arkanızdaki cemaatin kaza olarak öğle namazını kılması mümkün olmaz. Hmm. Hanefi mezhebine hmm. göre. Ancak bu Şafii mezhebinde daha farklıdır. Çünkü Şafii mezhebine göre e, imam ile cemaat arasında iktihat şartı yoktur. Yani imam efendi bir namaz kılarken arkasındaki cemaat farklı bir namaza niyetle ona ikna edebilir. Evet. Hatta ve hatta imam efendi nafile bir namaz kılarken Kişi farza niyetiyle ona dahi iktida edebilir, uyabilir. Bu Şafi mezhebinde var olan bir meseledir. Hanefi mezhebinde ise bu böyle değil. İttihat şartı vardır. Aynı namazın kılınması gerekir. O yüzden sualde gelen meselemizde işte kişi eğer 3. rekatı secdeyle kayıtlayıp da daha sonradan kamet getirilmişse o mecburen namazı dörde tamamlayacak ve edayı yapmış olur. Evet. Ve ondan sonra nafile niyetiyle imama uyar. Peki cemaat sevabı alır mı hocam orada? Tabii Aynen. ki evet, yani evet. illaki bir sevap alacaktır. Ancak şöyle bir şey var. Eğer o vakit nafile kılmaya elverişli bir vakit değilse söz gelimi ikinci namazını kılmıştır. İkinci namazından sonra kamet gelmiştir. o İkinci farzının akabinde nafile kılınmaz. Kılmaz, evet. Veyahut da sabah namazıdır. Sabah namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Hı -hı. Ee, bu şekilde olursa veya akşam namazıdır. Akşam namazı malumunuz 3 rekatlıdır. Evet. Ee, i̇mamı uyduğu zaman da 3 rekat olarak kılacaktır. O yüzden 3 rekatlı nafile bir namaz Anlatıyor. Hanefi mezhebine göre meşru değildir. Tercih edilen Hı -hı. görüşe göre. O yüzden sabah ikindi ve akşamın haricinde ki geriye ne kalıyor? Öğleyin, Öğle yassı. namazı kalıyor. Bir de yassı namazı kalıyor. Öğle ve yassı namazlarında böyle bir durum oluştuğu zaman kişinin nafile niğetiyle imama iktida eder ve bu şekilde namazını devam eder. Yani. ancak burada müsaadenizle bir konuya daha temas etmek istiyorum ee, bahsettiğimiz kişi farza uymuş yani farz kılmaya başlamış ve o esnada kamet getirilirse bu işlemi yapar yani. ama eğer bu kimse sünnet kılarken e, diyelim ki camiye geç geldiniz, e, sünnete durdunuz ve ondan sonra farzda durulmak üzerine kamet getirildi. Evet. Böyle bir durumda ne yapması gerekir? Birinci meseleden bu kişide farklılıklar evet. vardır. Çünkü birinci meselede kişi farza niyetiyle Hı. namaza durmuş ve daha sonradan aynı namazının farzı cemaatle kılınacağı oluştuğundan dolayı bir takım işlemler oluşuyor. Evet. Oysa bu kişi sünnete durmuş ise ve o esnada kamet getiriyor ise burada namazını kesemez. Hı. Ee, belki e, namaza başlamış ise bu kimse ee, ve birinci rekatı da secdeyle kayıtlamış ise hatta secdeyle kayıtlamasa dahi bu namazını e, iki rekatta bitirmesi gerekir. Yani iki rekata kadar kılacak. Hı hı. iki rekat kıldıktan sonra selam verir. Sonra kalkar cemaate nereden yetişiyoruz oradan devam edecektir. Evet. Arada ne fark vardır? Arada şu fark vardır. Birinde bir namazın kemali ikmali içindir. O yüzden kesilmesine müsaade edilebilir. Hı hı. Çünkü siz de farz namazı kılıyorsunuz evet. ve biraz sonra da farza duracaksınız. Ama ikinci mesele değilse sizin kıldığınız namaz başka e, uymak istediğiniz namaz farklı bir namazdır. Evet. Dolayısıyla orada bir namazdan dolayı diğer namazı kesme, kat etme, terk etme bir, diye bir hakkınız olmaz. O yüzden oyunu tamamlamanız gerekir. Tamamlamak ise dörde tamamlamak değil. En azından şef dediğimiz iki rekata kadar kılmanız evet. gerekir. İki rekatta selam verirsiniz sonra farza uyarsınız. Bazı rivayetlerde dört rekat da kılabileceğinden bahsediyor. Öğle hmm. namazının ilk sünneti ise mesela. Evet. Bu durumda öğle e, dörde kadar devam edebilir. Ama güzel olan cemaate tahmini yetişme adına iki rekat da selam hmm. verirsiniz. Sonra cemaate uyarsınız. Cemaatle namazınızı bitirdikten sonra o kıldığınız iki rekat nafil olur. Daha sonradan öğlenin yine ilk sünnetini dört rekat olarak farzdan sonra tekrardan kılarsınız. Evet, Bu evet. şekilde hem cemaat sevabından mahrum hmm. olmasınız, hem de yanlış bir işlemde bulunmuş olmasınız. Peki hocam mesela farz namazını kılan bir kişi imamlık yapabilir mi? Bakın aslında bu suale cevap Aynı. verdik. Dedik ki imam ile cemaat arasında ittihat lazımdır. Aynı hı hı. namazı kılmaları gerekir. Farz namazını kılan bir kimse vakte dair imamlık yapıyorsa nafile namaz olarak kılacaktır onu veya kaza namazı olarak kılacaktır. Evet. Oysa arkasındaki cemaat ise eda, evet, ise eda olarak kılıyor o zaman arkasındaki cemaatin namazı farz olacak. Bu kişi nafile kılıyorsa nafile olacaktır. Hı hı. Ve bir kural vardır ki kavi olan zayıf olan üzerine bina etmek caiz değildir, sahih hmm. değildir. Farz namaz kavi bir namazdır. Evet. Nafile namaz farza nispette zayıf bir namazdır. İmam nafile kılarken arkasındaki cemaat farza niyette ona uyamaz. Hmm. Hatta vatta imam kaza kılarken dahi arkasındaki cemaat eda niyetiyle de ona uyamaz. Evet. O yüzden hmm. bir adam farz namazını kılmış ise o namaz hakkında daha imamlık yapması mümkün olmayacaktır. Evet, hocam. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz hocam. Bir ee, bir kişiye cinler musallat olmuş hocam 15-20 senedir bu şekilde. Bu kişi üzerine namaz halen farz mıdır yoksa sakit olmuş mudur diye sormuş hocam. Namaz ibadeti gerçekten çok önemli olan bir ibadet. Hatta imandan sonra en önemli ibadettir. Evet. Ki buna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok hadis-i şerifi vardır. Ki kabirde ilk sualin imandan sonra namaz olacağı ve namazının tamam olacağı diğer yerlerden de geçeceği ama namaz konusunda sınıfta kalanın ise diğer meselelerde de sınıfta kalacağı ifade edilmiştir. O yüzden namazda asla taviz verilmemeli ve namaz tam harfiyen çok doğru bir şekilde kılınmalıdır bahsettiğiniz kişi işte dinler musallat olmuş veya öyle veya böyle bir nedenden dolayı namaz kılamıyorum Hı. diyorken bu kişinin acaba akli dengesi yerinde mi? Yani bu kişiye şer şerif ile muhatap mı değil mi? Bunu bilmemiz gerekir. Evet. Gerçekten bu kişi şer, şerifle muhatap ise ki bunu sual eden eğer kendisi ise muhatap demektir. Çünkü evet. bunu akledebilecek konuma sahip demektir. O zaman bu kimse bu namazdan asla geri durmaması gerekir. Kendini zorlaması gerekir. Hı hı. Bir şekilde namazını kılması gerekir. Evet. Ama yok gerçekten mazur bir durumda. Artık şeriatın hükümleriyle muhatap olacak liyakata sahip değildir. Hı hı. Akli dengesi veya şu veya bu nedenlerden dolayı o zaman zaten mükellef değildir. Mükellef olmadığı için kılmasa da bir şey olmayacaktır. Evet. Ama böyle bir durum değil de sadece işte kalbim daralıyor, işte vücudum daralıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor, e, sıkılıyorum, hı hı. korkuyorum şeklinde bir eylem ise e, bunun tedavisi için tabii ki belli yerlere başvurması gerekir. Hı hı. Ama bunun yanı sıra namazdan feragat etmediği bir şey olmaz. Namazını evet. illaki kılmalıdır. Yani buradaki asıl mesele muhataplığı devam ediyor, mu, etmiyor mu? Hı hı. Ediyorsa Orada. kılacak. Etmiyorsa evet. zaten mesul değildir. Evet hocam. İlmi Halet, lalegül tv.com.tr adresinden gelen sorumuzda devam ediyoruz. Babamızdan bize fındık tarlası kaldı. Bizler İstanbul'a çalışıyoruz. Tarlayı bölüştürmedik ancak hep beraber fındık zamanı orada bulunmaktansa bir sene abim topluyor, diğer sene ben topluyorum. Ve herkesin topladığı kendinin oluyor. Bazı hocaların bunu doğru olmadığını söylediler. Halbuki biz razıyız. Bu konuda siz neler söylersiniz hocam? Müşterek olan bir malın e, taksimi iki şekilde olur. Bir rakabe dediğimiz bizatihi malı taksim etmek. Hı hı. E, i̇kincisi ise menfaatini taksim etmek. E, rakabesini taksim etmek diyelim ki müşterek bir tarlamız var. İşte şu tarafı senin olsun bu tarafı benim olsun demek gibi ki evet. burada bizzati araziyi taksim ettik. Hı hı. E, i̇kincisi ise arazinin tamamını taksim etmiyoruz. Tamamı her ikimize aittir. Ama muhayyed dediğimiz menfaatini bölüşüyoruz. Yani bir sene burayı sen kullan, bir sene burayı ben kullanayım evet. şeklinde bir taksim. Buna da menfaatin taksimi denir. Hı hı. Tabii menfaatin taksimi de iki şekilde oluyor. Bir zamanı oluyor, bir de mekanı oluyor. Zamani biraz önceki söylediğimiz gibi. Yani bir sene sen kullan, bir sene ben kullanayım. Mekani ise diyelim ki iki katlı bir dairemiz, binamız var. Üst katını sen kullan, alt katını ben kullanayım veya tersi. Ama burada üst katın mülkiyeti de ikimize ait alt katın mülkiyeti de ikimize evet. ait. Bu şekilde olursa buna da mekani bir muhayye menfaatin taksimi deniyor. Şimdi zamani taksimde biraz önceki sualde fındık tarlamız var diyor. Fındık evet. tarlamızın e, muhayye dediğimiz bir sene sen topla bir sene ben toplada burada müşterek olan maldan çıkan nemanın taksimidir bu. Çünkü fındık e, ağaca tabidir ağaç ise toprağa tabidir. Hı -hı. Dolayısıyla bu tohum misali ekipte çıkan bir şey olmadığı için ağaçtaki mülkiyet kimlere aitse o ağaçtan çıkacak olan fındık da onlara ait olacaktır. Evet. O zaman burada biz kendimiz bir nevi çıkacak olan fındığı taksim etmiş oluyoruz. Hı hı. Yani müşterek olan bir malın rakabesini bizatihi kendisini evet. taksim etmiş oluyoruz ki tamamıyla götürü olarak. Yani bu sene ne çıkarsa benim, bir dahaki sene ne çıkarsa senin, senin. Evet. hiç çıkmayabilir, az da çıkabilir, çok, çok da, da çıkabilir. Da çıkabilir evet. Ve mal taksimlerinde bir itibarla mübadele vardır. Yani malın malla trampası vardır. Yani bir nevi alışveriştir. Hı hı. Alışveriş olduğu zaman da alışverişin ahkamı cari olacaktır. E, oysa fındıkların birbirlerle takas edilmesi normal bir alışveriş olarak değil ribanın yani faizin tahakkuk edebileceği bir alışveriştir. Ana yani bir kilo fındığa bir buçuk kilo fındık verilemez. Evet. Oysa burada bu ihtimal var mıdır? Vardır. Çünkü fazla ve eksik olma ihtimali var. İkinci olarak nesa dediğimiz vade vardır. O yüzden böyle bir taksim malın taksimi şeklinde olduğu için bu caiz olmaz. Ama şöyle olsaydı diyelim ki orası fındık bahçesi değil de bir tarlaydı. Bir sene bu tarlayı sen ek biç, ertesi hmm, sene beni evet. ekeyim biçeyim. Çünkü çıkacak olan mahsul tohuma tabidir. Tohum sahibi kimse onu da alacak. Sadece Hı. arazinin menfaatinden istifade evet. edecektir ki burada bir farklılık olmayacağı için bu muhayye dediğimiz menfaatin taksimi caiz olur. Ama çıkacak olan ilgili. mahsulün evet. yani fındığın işte bu seneki bana ait olsun bir dahaki seneki sana ait olduğunu dediğimiz zaman bu caiz olmayan bir taksim şeklidir. Ama burada şöyle bir yol izlenilebilir. Çünkü sual eden kişiler diyor ki işte babamızdan, ailemizden bize tarla kaldı. Bizler şu anda leşberlik yapmıyoruz. İstanbul'da veya şurada veya burada farklı işlerle meşgulüz, hı hı. Ama orayı da devam ettirmek istiyoruz. Hep beraber gitmektense çünkü o bir yani senelik olarak... Bir fazla bir şey de kalmıyor hocam bölüştürüldüğü zaman. O da yani. olabilir. Evet. Senelik olarak bir iki ay orada çünkü bir meşguliyet vardır. Kesinlikle ağır evet. işler vardır. Bunu hep beraber olmaktansa bir sen yap bir ben yapayım. Hı hı. Ama bu sene çok güzel verim oldu. Bir dahaki sene ne olacak? Bu meşguliyettir evet. Böyle olmaktansa şöyle yaparlar. Bir sene biri toplar ama çıkan mahsul müşterektir. Ertesi sene diğeri toplar çıkan mahsul yine müşterektir. Yani bu şekilde yine menfati yani daha doğrusu işi taksim etmiş oldular. Buna meçe usulü de diyorlar. Yani evet. hep beraber sende çalışacağız ama ertesi gün hep beraber bizde çalışacağız şeklinde. Evet. Burada da kardeşler bu sene komple bahçenin çalışmasını ben yapayım. Ben yapayım. Tabii ya. masraflar müşterektir. Hı hı. Çünkü burada işte belki mazot parası olacaktır traktör için. Evet. Veya işte belki patos. nakliye parası olacaktır, evet. patos parası evet. olacaktır, işçi parası olacaktır. Bunlar tabii ki müşterek olacaktır. Ama sadece bedensel çalışma olarak bu sene ben bu işi yapayım. Çıkan mahsul yine ortaktır. Ertesi sene ben çalışmayacağım sen çalışacaksın ama hmm. çıkan mahsul yine ortaktır. Bu şekilde yaparlarsa caiz olur. Ama çıkan mahsul senin olsun ertesi seneki de benim olsun şeklinde olursa bu caiz olmaz. Rızamız olsa tabirini kullanıyor. Oysa şeri şerifin hakkının tahallük etmiş olduğu bir yerde rızanın pek önemi yoktur. Yani banka faizlerinde alan da veren de razı olduğu halde buna caizdir ifadesini Zinada asla kullanamıyoruz. Evet. O yüzden burada rızanın ötesinde şer şerif hakkı olarak caiz olmayacağı için böyle bir taksim doğru değildir. Evet hocam Allah razı olsun. Devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Ben şizofreni tedavisi görüyorum. Evden çıkamıyorum. İnsanın içine giremiyorum. Vakit namazlarımı evde kılıyorum ama cuma namazlarına gidemiyorum. Bu durum beni rahatsız ediyor. Cuma günlerim iyi geçmiyor. Sıkıntılarımdan dolayı çok sigara içiyorum, bırakamıyorum. E, ne yapmam lazım diye sormuş hocam bu konuda. Şizofreni tedavisi görüyor kardeşimiz. Yani bu bir hastalıktır. Tabii bunların boyutu farklı hmm. olabiliyor. E, aslında e, yani bir evvelki sualde sual, evet. e, verilen cevap bu arkadaşımız için de cevaptır. Çünkü namaz farz olan bir ibadettir. Cuma namazı da farz olan bir ibadettir. Mükellefiyetlilik devam ettiği müddetçe bundan feragat mümkün değildir. O yüzden bu işte insan içine çıkamıyorum. Çıkmasında gerçekten hastalığı açısından bir takım sıkıntılar var ise çıkmaması gerekiyor ise zaten bunda Cuma'ya gitme farziyeti düşer. Evinde öğle namazı olarak onu kılacaktır. Ama yok başka nedenlerden dolayı çıkmıyor. Yani bir mecburiyetten dolayı değil de keyfi bir çıkmamazlık varsa ki onu halini en iyi bilecek olan kendisidir. Onu dışarıdan evet. söylemek mümkün değil. Zaten buna binen zaten diyoruz ya fetva şahsa münhasırdır. Evet yani kişinin şahsiyetine göre değerlendirilir. O kişiye münhasır olarak fetva verilir. O yüzden biz burada biraz daha yuvarlak konuşarak bu kişi gerçekten dışarı çıkmasında hastalığı açısından, tedavi süreci açısından tedavisinin gecikmesi gibi bir takım nedenler olacak ise o zaman Cuma'nın farziyeti bundan düşecektir. Ama böyle bir durum yok ise o zaman Cuma'ya gidilmesi gerekecektir. İçinde ferah tutabilir bu konuda. Evet. Bu Tabii ki yani mesul olmadıktan sonra... Sonuçta bir tedavi de görüyor hocam. E, evet. Şey değildir yani ama sigara içiyorum falan diyor bunu... Ben yani yani, bu sıkıntıdan dolayı içiyorum diyor. İşte bunu başka bir şekilde içinde. yani telafi etme imkanı varsa o şekilde yapmasını da tavsiye ederiz. Rabbim de şifa versin Amin. inşallah. Evet bir diğer sorumuz hocam. Abdestsiz namaz, namaz kılan kafir olur diye duymuştum. Bu konuyu detaylandırır mısınız? Kişi namazdayken abdestini kaçırsa çekindiğinden dolayı safı terk etmese bu kişi de kafir olur mu diye sormuş. Şimdi kasıtlı olarak bir kimse abdestsiz olarak namaz kılacak olursa bu kimsenin iman dairesinden çıkacağı kitaplarımızda vardır. Hı hı. Ancak dediği gibi hani bazı durumlar olur ki kişinin abdesti kaçar ama cemaat içinden çıkması da zor olabiliyor. Bu durumda birçok gencimiz o şekilde devam edebiliyor. Tabi burada bir kasıt olmadığı için ona kafir oldu demek zordur. Evet. Ancak burada bu gibi durumlarda biraz daha müsamahalı olmak gerekir belki bu abdesinin kaçmasına sebebiyet veren şey utandırıcı bir durum olmasa evet. bile bunu söylemesi zordur ama işte orada bazı şeyler vardır işte burnunu tutar ağzını tutar kulağını tutar oturduğu yere oturur yani bakanlar farklı bir şey vehmedebilir işte burnundan kan ha, gelmiştir ağzından oluyor. kan gelmiştir şeklinde böyle yaparak veya imkan varsa oradan bile secdedeyken farklı bir yerden çıkmak suretiyle abdestini alsın yani abdestsiz bir şekilde namaz kılmaya asla devam etmesin öyle bir durum olduğu zaman dediğimiz gibi yani çıkamıyorsa dahi oturduğu yer, olduğu yere oturur ağzını burnunu tutar o şekilde bekler evet ee, bir diğer sorumuz hocam. Tabi burada ben yalan söylemesini teşvik ediyoruz şeklinde de algılanmasın. Yani birileri gelip de ona sormaz niye sen böyle yaptın abdestin neden bozuldu diye. Sadece bir vehmettirme olarak yani ağzını burnunu tutması. Evet. Yoksa e, benim işte abdestim ağzım kanadı burnum kanadı diye yalan söylemesine de gerek kalan bir şey değil. Evet. Yani. Önemli olan bilmemek değil çaktırmamak evet. diye bir laf var hocam. Evet <gülüyor> bunun gibi. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Namaz huşu içinde kılabilmenin tavsiye yolları nelerdir hocam? Ney sesi çalındığı sırada namaz kılmak kalbimi hüzünlendiriyor. Biraz daha emniyetini fark eder oluyorum. Bu yanlış bir durum mu? Maalesef. Yani ne ile birlikte namaz kılmak? Maalesef müzik o kadar hayatımıza girdi ki evet. haberler sunulurken fon müziği olarak müzik. Şimdi sohbetlerin dahi arkasında fon müziği oluyor. Şimdi ibadetlerimize de tabiri caizse fon müziği eşliğinde evet. ibadet etme bu zamanımızın hakikaten sıkıntılarından bir tanesi. Oysa müzik ulema katında ciddi manada tartışılan bir mesele. Yani meşruiyeti tartışılan bir mesele. Evet. Bu konuda defte izin olsa da, def çalmada izin olsa da ibadetle bağdaştırılarak söylemiyorum. Müstakil hı hı. deften bahsediyorum. Ama bunun haricindeki diğer müzik aletlerinin kullanılmasında ciddi manada tartışmalar var. Yani meşru olup olmadığı tartışılan bir şeyin ibadetimize girmesi Asla doğru değildir. Asla bu şekilde bir ibadet yapmak uygun değildir. Ee, maalesef bazı kayıtlarda bunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim okunuyor. Arkasından fon müziği çalıyor. Hı hı. Veya sohbet okunuyor. Veya hadis-i şerif okunuyor. Arkasından fon müziği çalınıyor. Hı hı. Veya ne bileyim işte e, dua yapılıyor. Arkasından fon müziği oluyor. Bunlar doğru olmayan eylemlerdir. Kişinin ferdi olarak kılacağı namazda da böyle bir şeyin oluşması kesinlikle caiz değil. Peki hı hı. namazda huşu nasıl yakalandır? Aslında bu genel olarak Müslümanların bir sorunudur sadece namaz değil bütün ibadetlerde huşuyu elde etmek ama burada ferdi olarak diğer amellerimize bakmamız gerekir. Çünkü bir insanın eğer yemiş olduğunda, içmiş olduğunda haram varsa, şüphe varsa tabii ki bunun yansıması olarak ibadetlerin huşusuz olması, evet. ibadetlerden zevk almaması. Eğer bir insan harama bakıyorsa, haram konuşuyorsa, haram dinliyorsa buna etki olarak tabii ki onun ibadetlerinden zevk almaması olacaktır. Hı hı. O yüzden burada biz huşuyu müzikle şunla bununla değil kendi şahsımız olarak İslamiyeti yaşamakla bulmamız gerekecektir. Evet. Yani ben e, acaba hangi haramın içindeyim? Acaba hangi şüphelinin içindeyim? Yediğimde içtiğimde problem var mı? Özellikle katkı maddeleri ki yediklerimizde içtiklerimizde hazır gıdalarda da maalesef çokça var. Hatta e, geçenlerde bir konferanstaydım orada dillendirildi e, günlük olarak yani günümüzdeki her bir insan için senelik olarak bir kimse ağırlığı katınca katkı maddesinin tüketildiğinden bahsediyorum. E, belli araştırmalar evet. neticesinde söyleniyor ki katkı maddelerinin birçoğu da hayvansaldır. Hı hı. Ki hayvansal dediğimiz zamanda maalesef bunun da yüzde altmışını yüzde yetmişini domuz oluşturmaktadır. E, bunlar belki kişi bilmediğinden dolayı mesulü olmasa dahi hı hı. ki belki tabirini kullanıyorum ama bunun tesiri illaki olacaktır. Bunun tesiri hem sağlık açısından olacaktır hem, hem de, de manevi boyut olarak da ibadetten zevk almama şekliyle evet. e, bizim karşımıza çıkacaktır. Diğer taraftan sokakta yürürken harama bakmak, belki gayri ihtiyar olarak gözümüze çarpan bir haramdan dolayı mesul olmasak da hmm. tabi ikinci kez bakmamak kaydıyla ama bunun kalpte saplanan bir esintisi olarak illaki ibadetimize tesir edecektir. O yüzden huşuyu dediğimiz gibi gayri meşru şeylerle değil meşru yollarla elde edebilmek. Evet. Yani kendimize bakmak topluma değil ferdi olarak hmm. dinimizi, İslamiyetimizi, şahsımızda tam manasıyla hakim etmek. Bu şekilde yaparsak Rabbim inşallah cümlemize kuşu i̇nşallah. üzerine ibadet edebilmeyi nasip eder. Amin. inşallah hocam. Allah razı olsun. Efendim gelen sorularımıza devam ediyoruz. Son dakikalarımız içerisindeyiz. Başkasının bahçesinden mal sahibinin hiçbir çabası olmadan kendiliğinden çıkan mantarlar başkaları tarafından izinsiz toplanabilir mi hocam? <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. En-nas şürekâ ufi fî selâsin. el u kele u nar. İnsanlar üç şeyde ortaktır ki bu ortaklılıktan kast edilen mülk ortaklığı değil ibaha ortaklığı dediğimiz kullanımda serbestliği vardır. İşte ot yani Hüday-i Nabit dediğimiz kendi kendine biten e, ot ve bu emsal şeyler, ikincisi su, e, üçüncüsü ise ateş. E, ateş derken e, birinin ateş yanan odununu almak değil, <gülüyor> evet. ateşin dav ışığından istifade etmek veya ondan alabilmek. E, su derken birilerinin damacanına koymuş olduğu, şişelemiş olduğu, hiyazet altına almış olduğu su değil, bizatihi akan bir su. Evet. Çünkü hiyazet altından alınan, depolanan sular veyahut da borularla e, belli şebekelerden geçen sular mal konumuna gelmiştir. Çünkü evet. artık mubah mal olmaktan çıkmıştır ot da aynı bu şekildedir. Eğer e, şimdiki soruda mantardan bahsediliyor, e, kendi kendine yetiştiril yani kendi kendine olan mantarlardan bahsediliyor. Yani yetiştirme usulü değil. Eğer bu bahçe sahibi oraya özellikle mantarlık edinmişse ve birilerinin oraya girmemesi için etrafını çevirmiş ise, o zaman oradan böyle bir şey almak caiz olmak. Evet. Ama öyle bir şey yok ise, yani onun ona karşı bir aldırış yok. Herhangi bir ot kabininden ise. Ee, bu takdirde orada insanların ondan istifade etmesi haramdır diyemeyiz. Şu evet. kadar var ki başkasının mülküne izinsiz girmek doğru değildir ama. Hmm. Yani burada e, o tarla sahibine veyahut da işte arsa sahibinden izin, i̇zin almamız gerekir. Gerekiyor. Oraya girmek adına izin almamız gerekir. E, zaten oraya girmek adına izin alıyorsak niçin gireceğimizi de söyleyizdikten sonra problem de ortadan kalkacaktır. Evet hocam. Hocam farklı bir soru var. Abdestliyken tuvalete girmek yani sadece bulunmak abdesti bozuyor mu? Yaşlı bir yardımcı olmak için girmemiz gerekiyor. Tedirgin oluyoruz Anladım. demişler. Şimdi e, abdesti bozan unsur vücuttan bir şeyin çıkmasıdır. E, tuvalete gitmek abdesti bozar tabiri kullanılırsa dahi buradaki kast edilen kinayedir. Yani tuvalete insan ne için gider? Defi için gider. Bu manada abdesti bozan unsur budur. Yoksa bizatihi tuvalete gitme fiiliyatı veya mekan değiştirme bir mekanda bulunma abdesti bozan bir unsur değildir. Evet. O yüzden bu kişi ferdi olarak yani tuvalete girse de, çıksa da veya necaset olan bir şeyle iştigal etse de kendi vücudundan bir şey çıkmadıktan sonra yani abdesti bozan bir işlem oluşmadıktan sonra bu kimsenin abdesti bozulmaz. Evet. Ki özellikle kendisi bahsediyor. Yani bir ihtiyar, bir yaşlının, bir hastanın ihtiyacına binen onu tuvalete getiriyorum. Ben de abdestim bozulur mu? Kendisi abdest bozucu bir unsurda bulunmadıktan sonra abdesti bozulmayacak. Yani sıkıntı yok. Evet hocam. Devam ediyoruz. Evet. Camilerde genelde cuma ve bayram namazlarında cemaat içeriye sığmadığı için dışarıya sergiler seriliyor. Bu hafta bir tarafı zemine temas eden serginin alt kısmı bir hafta sonra üst kısma denk gelebiliyor. Cami avlusunun ayakkabıyla basıldığı dikkate alındığında temiz olmayan bir serg üzerine namaz kılındığından namazımız geçersiz olur mu veya işte namazımız oluyor mu diye sormuşlar. Şimdi namaz da kişinin gerek elbisesinde gerek vücudunda gerek namaz kılacağı mekanda Necasetin pisliğin bulunmaması gerekir ki buna necasetten taharet diye tabir ediyoruz ki üçlüdür yani hem vücutta hem elbisede hem de namaz kılınacak olan mekanda. Evet. Dolayısıyla kişinin namaz kılacağı yerde eğer bir necaset varsa namaza mani bir necaset varsa bahus ayaklarının koyduğu yer secde mahalli gibi hmm. bu şekilde kılınacak olan namaz tabii ki sahi olmaz. Ancak sual eden kişi işte sokağa serilen hasırlar oluyor veya caminin avlusuna serilen hasırlar oluyor. Bir dahaki hafta ise bu bazen ters serilebiliyor. Dolayısıyla alt tarafa temas eden bazen üst tarafta olabiliyor. Bundan dolayı bir sıkıntı olur mu diyor. Aslında bir incelik vardır burada. Hı hı. Şöyle bir incelik vardır. Necaset kurudan kuruya sirayet etmez. Yani varsayım olarak konuşacak olursak şu masanın üzerinde bir necaset olsa evet. ancak kurumuş olsa buraya işte şu peçeteyi alıp da kuru olan bir peçete veya kuru olan bir elbiseyi o necasetin üzerine koyacak yani pislenmiş olan zemin üzerine koyacak olsak o zeminde kuru koyduğumuz elbise de kuru ise oradaki o necaset o elbiseye sirayet etmez. Evet. Dolayısıyla o elbiseyi kaldırıp başka bir tarafa koysak veya tersi üzerine namaz kılacak olsak bu hı hı. namaza mani olmayacaktır. Evet. Eğer iki taraf da kuru ise ancak iki taraftan bir tanesi yaş ise özellikle Şafi mezhebine göre bu sıkıntı hmm. olur. Ama Hanefi mezhebine göre iki tarafında yaş olması gerekir. Veyahut da necaset olan taraf o derece ıslak olacak. Karşı tarafı ıslatıp onunla beraber tam manasıyla bir necaset alışverişi olacak. Hmm. Yani karşı tarafa bir sirayet olacak. Böyle bir durumda tehlike söz konusudur. Ama böyle olmadıktan sonra ki genelde asırlar kuru e evet. zeminlere serilir. E kuru zemin alt tarafı pis olsa dahi ki sokaktır illa ki pislik olabilir evet. çünkü insanlar umumu tuvaletlere gidiyorlar e, ayak ayakkabılarıyla oraya giriyorlar oralarla dolaşıyorlar olma ihtimali en azından e, kuvvetlidir ama bununla beraber kurudur kuru olduğu için oranın üzerinde yine namaz kılmak caizdir demiyorum yani bir necasetin kuru olması onun necasetlilik vasfını gidermez bunu söylemiyorum. Evet. Ama öyle bir yerin üzerine bir bezin serilmesi veya bir işte hasırın serilmesi durumunda hasırın üzerine namaz kılınsa dahi hasırın altı pislenmiş olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla o hasırın ters serilip de üzerine namaz kılınması namaza mani olmaz. Yeter evet. ki o zeminler kuru zemin olsun. Evet hocam. Son bir sorumuz var hocam. Ee, hocam iki sene önce kuyumcudan şu şekilde altın aldım. Altın piyasadaki tabela fiyatı 82 TL idi. Kuyumcu bana yine 82 TL'den verdi. Herhangi bir fark koymadı. Bu şekilde caiz olur mu diye sormuşlar. Açıkça pek suali anlayamadım. Yani e, sanki 82 TL'lik bir altını kuyumcu kar etmeden yine 82 TL'den satmış. Bu şekilde Yani herhalde anladım. borç almış gibi hocam. Şimdi aslında farklılık olur şöyle söyleyeyim eğer bunu peşin olarak almışsa hı hı. yani 82 TL'yi üzerinden kaç para vermesi gerekiyorsa onu kuyumcuya verip ve o mukabilde altını ondan almışsa bunun birim fiyatı ne olursa olsun bu vakit caizdir. Çünkü neticede evet. bunlar farklı cinstir. E, bağı ile müşteri arasındaki anlaşma doğrultusunda piyasa değeri 80 lira olduğu halde 50 liradan da verebilir. 100 liradan da verebilir. Yeter ki yalan beyanda bulunmasın. karşı tarafı aldatmasın. Bu evet. şekilde bir alışveriş yapılırsa bir sıkıntı olmaz. Alışveriş açısından. Hı hı. Ama eğer vade olup da yani bunu işte ben sizden şu kadar gram altına alıyorum bunun değeri 80 lira ama parasını ben 2 ay sonra vereceğim. Bana vade farkını yansıtma. Ben 2 ay sonra da aynı bedelden vereceğim şeklinde sormuş size. Kim ta, evet. soru tam bunu da ifade etmiyor aslında. O zaman burada aynı kurdan olup olmaması önemli değil. Vadeli altın alması caiz olmayacağı için faiz işlemi olur. Evet. Çünkü altın alışverişleri normal alışveriş şeklinde değildir. Bunlar sarf olarak hı hı. değerlendirilir. Sarf aklı ise nitelik itibariyle diğer akitlerden farklı bir yapıya sahiptir. Bunun en bariz farklılığı ise peşin olma şartıdır. Yani diğer alışverişlerde vade caiz olsa da altın almada, döviz almada yani para cinslerinin birbirlerle trampasında vade olayının girmesi kesinlikle caiz değildir. O yüzden Buyur. burada kur farkından değil peşin aldıysa bir sıkıntı olmaz. Vadeli aldıysa değeri arsın ve eksilsin bununla alakalı değil vadeden dolayı caiz değildir. Hı hı. Evet hocam. Allah razı olsun bu soruyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim dinlediklerimizi amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Am. Ölmüşlerimize rahmet eylesin ve husus bizi şu anda dinleyen, izleyen kardeşlerimizin İlla ki kalplerinde bir takım istekleri, bir takım duaları vardır. Evet. Ve arzuladıkları, evet. bir an önce olmasını istedikleri, sıkıntıların bertaraf olmasını istedikleri bazı şeyleri vardır. Evet. Ki bunları en iyi bilen Mevla Teala Hazretleridir. İnşallah bu vesile de dua etmiş oluruz. Rabbim bir cümle ümmetin Muhammed'in müşkilatını hallâsân elesin inşallah. inşallah. O isteklerimizi hayırlı bir şekilde bizlere tez zamanda ihsan elesin. Amin hocam. Rabbim ilminizi artırsın. Allah razı olsun. İflas Çok teşekkür beraber, ediyoruz. Allah razı olsun. Amin inşallah. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün de İlmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı ilmihalet.ilgultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.